Euzubillahimineşşeytanirracim rahim Bugün Allah'ın lütfu keremiyle Kur'an-ı Kerim'in 13. suresi olan Ra'd suresine başlayacağız. Sure ismini Bu surede yer alan وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَةِ Ayetinden almıştır. Yani gök gürlemesi Allah'ı hamd ile tesbih eder. Allah'ı tesbih eder. Melekler de onların, onun korkusundan dolayı onu tesbih ederler. Buradaki ra'd kelimesi sureye isim olmuştur. Sure isimleri insanların kitaplarının veya makalelerin isimleri gibi illa e, o surenin konusunu özetleyecek veya konusuna işaret edecek diye bir şey yok. E, sure isimleri daha önce de gerçi söylemiştik. söyleyelim tekrar edelim. Birçok ilim adamına göre İslam alimine göre tevkifidir. Yani surelere biz kendi kanaatimize göre isim veremeyiz. Bu surenin adı böyle olsun diyemeyiz. Bu konuda peygamberden gelen veya peygamberden bunu duymuş olan ashab-ı kiramdan gelen rivayetler esas alınarak surelerin ismi verilir. Dolayısıyla Bakara suresine biz kendimiz Bakara suresi demedik. Peygamber Aleyhisselam selam zamanından beri Bakara suresine bu isim verilmiştir. Birçok surenin birden çok ismi var. Bilhassa daha önce yine Fatiha suresinde hatırlatmıştık. Fatiha suresinin birçok ismi var. Bu isimlerin birçoğunun bir hadiste geçtiğini biliyoruz. Mesela Fatiha'nın bir ismi Salat'tır. Es-Salat. Niçin? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir kutsi hadiste Cenab-ı Allah'ın şöyle buyurduğunu nakleder. قَسَمْتُ الصَّلَاتَ ve وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ Namazı kendimle kulum arasında ikiye böldüm diyor. Ondan sonra kulum elhamdülillah dediği zaman kulum bana hamd etti derim. Diyerek burada salatın yani namaz manasına salatın Fatiha suresi olduğunu ileride anlatılan, hadisin devamında anlatılan ayetlerden anlıyoruz. Fatiha'nın bir diğer adı şifadır. Mesela. Veya rukiye'dir. Rukiye okuyarak tedavi etmek demek. Sebep ne? Bir grup sahabi yolculukları esnasında bir kabilenin yakınında konaklıyorlar. Bize ikram edecek bir şeyler verin yiyelim geç şey edelim diye e, istiyorlar vermiyorlar. Ondan sonra... Ee, kabile efendisinin hizmetkarı veya kölesi geliyor diyor ki aranızda rukiye okuyarak yani tedavi yapan var mı? Bizim kabilemizin başkanını veya bizim efendimizi bir yılan soktu. Diyor ki ben de kalktım diyorsa abi gittim ona Fatih suresini okudu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor sonra dönüp olayı anlattıklarında. Onun bir rukiye olduğunu sen nereden bildin diyor. Böylelikle Fatiha suresinin bir adı da rukiye oluyor. Bu şekilde her bir surenin ismi bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan veya ashab-ı kiramın bu konudaki ittifaklarından, örflerinden ne yaptığımız? Öğrendiğimiz bir delile, binaen surelere isimler verilir. Rahat suresi çoğunluğun kanaatine göre hasan Basri, İkrime, Ata, El-Khorasani bunlar tabiindendir. Cabir bin Abdullah bu da sahabidir radıyallahu teala bunların görüşlerine ve birçok kimsenin görüşüne göre Mekki'dir. Ağırlıklı kanaat Mekki olduğudur. Medeni olduğunu da söyleyenler vardır. İbn Abbas ve Katade ise Mekke'de inen iki ayet dışında geri kalan kısmının medeni olduğunu söylemişlerdir. Bu ayet iki ayette وَلَوْ اَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ diye başlayan iki ayettir ki meali şudur. Eğer bir Kur'an'la dağlar yürütülecek, ölüler konuşturulacak olsaydı, o kitap bu kitap olacaktı, bu Kur'an olacaktı hadi Cenab-ı Allah böyle bir şeyi takdir etmesi olsaydı bir kitap için o kitap bu kitap olacaktı diyor. Bu ayet-i kerime ve devamı yani iki ayet-i kerime dışında Medine'de inmiştir. Niçin? Çünkü bu iki ayet Kur'an'a karşı itirazları olan Mekkelilere verilecek çok susturucu verilmiş daha doğrusu susturucu bir cevaptır. Şimdi surenin muhtevasına bakacak Olursak bildiğimiz, tanıdığımız Mekki surelerin havası var. Bununla birlikte yine bu surenin ifade ise atmosferinden hareketle Mekke döneminin sonlarında nazil olduğunu söyleme imkanımız var. Fakat yine de konuyla alakalı ağırlıklı rivayetler tercih edilen ilim adamlarının surenin ağırlıklı olarak Mekke'de inmiş bir sure olduğu olur. Sure mukatta harflerle başlıyor. Elif, Lam, Mim, Ra. Estağfirullah. Elif, Lam, Mim, Ra. Daha önce de söylediğimiz gibi bu konuyla alakalı çok değişik görüşler var. Ağırlıklı kanaat ise bunun Araplara özellikle Kur'an-ı Kerim'in bir insan kelamı olduğunu söyleyenlere ve böylelikle Peygamber Aleyhisselatü bu Kur'an'ı kendisinin uydurduğunu iddia edenlere bir meydan okumadır. Yani diyor ki bu Kur'an'da kullanılan alfabe harfleri bellidir. Sizin alfabenizin harfleridir. Sizin alfabeminizin harflerinden oluşan yine sizin dilinizde kullandığınız kelimelerden meydana gelmiş bir kitaptır. Harfleriyle, kelimeleriyle, cümleleriyle sizin dışınızdakilere ait olmayan benzerliği itibariyle bu kitabın madem Muhammed tarafından uydurulduğunu söylüyorsunuz ve madem Muhammed bir insandır ve madem siz de Fesahat ve belagatte, belki dünya tarihinde, o zamana kadar böyleydi, gelecek içinde, zirveyi temsil ediyorsunuz, o halde siz de bir insan olarak Muhammed'e ait olduğunu söylediğiniz veya Muhammed tarafından yazıldığını, telif edildiğini, meydana getirildiğini söylediğiniz bu kitabın bir benzerini siz de getirin. Ve Kur'an daha önceden de söylediğimiz ki fesirler tarafından bu ayet-i kerimeler tehaddi ayetleri diye adlandırılır. Meydan okuyan ayetler yani. Kur'an-ı Kerim bu şekilde Kur'an'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından uydurulmuş bir beşer kelamı olduğunu söyleyenlere madem öyle diyorsunuz haydi Kur'an'ın benzerini getirin. O yok, o halde on suresinin benzerini getirin. Onu da yapamıyorsunuz, o halde bir suresinin benzerini getirin. Diye meydan okumuştur. Bu meydan okuyan ayetler Kur'an-ı Kerim'de hala var, kıyamete kadar da devam edecek. Şimdiye kadar Kur'an-ı Kerim'e benzer kitap yazmak veya Kur'an surelerine benzer sureler yazmak, küstahlığında ve ahmaklığında. İkisi beraberdir bunlar bu işi yapanlar için. Bulunanlar olmuştur. Fakat ortaya koydukları gülünç eserlerden öte bir şey olmamıştır. Dolayısıyla yine Maide suresinin başında başladığımız zaman bu işi yapmak üzere elkindiden öğrencilerinin bize bir Kur'an naziresi yaz dediklerini aylarca yalnız başına halvette kaldığı halde Maide suresinde okuduğu ilk ayetlerden kendi haddini öğrendiğini ve öğrencilerine çıkıp işte bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah aynı zamanda şu kadar hüküm, şu kadar hikmet, şu kadar övüt, şu kadar mev'iza veriyorken bir beşer için böyle bir bu kadar büyük hususları bir ayet-i kerimede toplamak imkansız bir şeydir diyerek aczini itiraf ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada mukatta harfler tercih edilen kanaate göre nedir? Bir meydan okumadır. Yani bunlar da tehadi ayetleri arasındadır. Kabul edilen, tercih edilen görüşe göre. Nitekim bu şekilde mukatta harflerle başlayan bütün surelerde mukatta harflerden hemen sonra kitaptan bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'den bahsediliyor. Bu da bu mukatta harflerin meydan okuma ayetleri arasında yer aldığının bir göstergesi olarak görülebilir. <gülüyor> Diyor ki, tilke ayetül kitap. Arapçada da Uzak için işaret ismi, yakın için işaret ismi vardır. Tilke uzak için işaret ismidir. Şu manasına. Şular, şunlar kitabın ayetleridir. Kitabın ayetleri okuyacağımız kadar bize yakın olmakla birlikte niçin uzak için kullanılan tilke işaret ismi kullanılmıştır? müfessirlerin izahına göre sebep şu. Ayetlerin yüceliği, Kur'an'ın yüceliği onun için yakındaki değil, yüceliğine işaret etmek üzere uzak için kullanılan işaret ismi kullanmıştır diyorlar. Ki böylelikle şu şöyle bir mana o zaman sahih olur bu açıklamaya göre. Şunlar şu şunlar bu yüce kitabın ayetleridir. Bu ayetler, bu yüce kitabın ayetleridir. Bu erişilmez kitabın ayetleridir. Bu benzersiz, bu eşsiz kitabın ayetleridir. Ayet, bildiğiniz gibi, delil, belge, işaret, alamet anlamlarına gelir. Cenab-ı Allah'ın da, İmam Ali radıyallahu anh'e nisbet edilen bir şiirde belirtildiği gibi iki kitabı vardır. Açık kitab ile okunan kitap. Açık kitaptan kastı kainat kitabıdır. Okunan kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Cenab-ı Allah göklerde ve yerde de ayetler vardır diyor. Kitabın ayetleri hakkında da ayet diyor. Yani nasıl ki göklerde ve yerde bulunan ayetlerin benzerini herhangi bir gücün Allah dışında herhangi bir güç ve kuvvetin meydana getirmesine imkan yoksa Kur'an'ın okunan kitabın ayetlerinin de benzerini ortaya koymak meydana getirmek öylece imkansızdır. Nasıl ki göklerde ve yerdeki her bir ayet Allah'ın varlığına, birliğine, hakimiyetine egemenliğine, saltanatına, dünya ve ahiret ile alakalı olarak söyledikleri her şeyin, bütün irşatlarının, direktiflerinin, emir ve buyruklarının, hakikatin ta kendisi olduğuna, ve onların dışında kalan her şeyin batıl olduğuna delalet ediyor ise, kitabın her bir ayeti de bu özelliktedir. Her bir ayette aynı şekilde, kendi konumunda böyle bir kesin delalete, bir anlama, bir işarete, bir ifadeye e, katkıda bulunma özelliği vardır. وَالَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ Rabbinden sana indirilen var ya, işte o hakkın kendisidir. Gerçeğin kendisidir. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ Fakat insanların çoğu iman etmezler. Yani göklerde ve yerde bulunan bunca ayete rağmen, açık kitapta ve okunan kitapta, bunca ayete rağmen yine de insanların çoğu iman etmezler. Senelerce önce bir ateiste اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ ayetini okuyup sadece tercümesini vermişti. İnanın dili tutuldu. Öyle cahil sıradan birisi değildi. Üniversite mezunu çok kitabı okuyan bir şeyden birisiydi. Ayeti okuyunca dili tutuldu. Bana hiçbir şey diye. Göklerle yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün değişim durmasında iman eden bir topluluk için ayetler vardır, belgeler var. Bu ayeti okudum, tercümesini yaptım adam, dut yemiş bülbüle döndü. Ateizm'in akılla bağdaşır bir şey olmadığını, o susuşu ifade etti zaten. Çünkü gerçekten aklın, akıl gibi olan bir aklın bunun karşısında söyleyecek bir şey kalmaz. Gökler ve yer hakkında az buçuk bilgisi olan bir kimse ne düşünebilir bu hususta? Mümkün değil ki. Bir bedeviye sormuşlar Allah'a niçin inanıyorsun? Demiş ki çölde giderken ayak izleri görürsem buradan birilerinin geçtiğini anlarım. Bu cevarlığın göyün ve yerin çöldeki bir ayak izi kadar bir anlamı yok mu diyor. Fıtratın cevabı bu. O temiz fıtratıyla bedevi günümüzün uygarlığının, uygarlık teknolojilerinin, medyasının, şusunun, busunun, kültür denilen ne menem şeylerin vesairenin, kirletmediği o cahili bedevi veya bilgisiz kabul edilen o bedevi fıtratıyla bu işi çok rahat bir şekilde kavrayıp idrak ettiğini gösterir ki bunca kainatın çöldeki bir ayak izi kadar bir değeri olmaz mı? Nasıl yaratıcısız meydana gelmiş olabilirler ki bunlar? Bütün bunlara rağmen bu hakka ve hakikatlere rağmen bu açıklığa rağmen insanların çoğu iman etmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde bu manada insanların çoğunun İman etmediklerini, dalalette olduklarını, akletmediklerini vesaire Belirten ayet-i kerimeler var. O halde öyle çokluk hele hele aksine dair deliller varsa hiç de delil olacak bir özellikte de değildir. Ne olacak? Nuh Aleyhisselam bir peygamber olarak beraberindeki beş kişiyle beraber gemiye binerken çoğunluk eğer hakkı temsil etselerdi gemiye bindi binenlerin helak edilmeleri gerekiyordu. Oysa o azınlık kurtuldu. Lut aleyhisselam ve beraberinde karısı üstesine aile fertleri sadece kurtuluyor. Koca şehirlerden. Sodom Gomora bilmem ne vesairelerden 3 4 tane şehirden bahsediliyor. Lut aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği çoğunluk gitti. O halde bu çoğunluk belası cahili zihinlerin bir belasıdır. Biz cahili zihin derken İslam'dan öncekileri sadece kasted İslam'ı kabul etmeyen her bir şahıs, her bir kalp, her bir kurum, her bir devlet, her bir çağ, her bir nesil cahilidir Çünkü Cenab-ı Allah Maide suresinde dedi, bildiğiniz gibi ne diyor? Estaizu billah. Efe hükmel cahiliyeti yebğun ve men ahsenu minallahi hükmel li kavmi yukinun. Onlar Cahiliyenin hükmünü mü arıyorlar? İman eden, kesin kanaate sahip olan bir topluluk için, bir toplum için hükmü Allah'tan daha güzel kim olabilir? Ha. Bu çoğunluk fikri tamamıyla cahili Fransız inkılabından sonra dünyayı sardı. Ha. ilahi hidayetten mahrum, olmayan, mahrum olanlar için belki bir çıkar yoldur çoğunluğun kanaatini kabul etmek. O da bize göre bir açmazdan başka birisine düşmektir. Çünkü beşeriyet İslam hidayetinden uzakta ne zaman yeni bir arayışa girmişse bir bataklıktan kurtulayın derken daha beter bir bataklığa saplanmış. Kesinlikle böyle olmuştur. Ortaçağ bataklığından kurtulalım dedi Avrupa. Ortaçağ bataklığından daha berbat. Bir bataklığa saplandılar. İnkarcılık bataklığına. Evet ortaçağ karanlık bir dönemdi Avrupa için. Avrupa için ha. İslam dünyası için öyle değil. O ayrı bir konu. Karanlık bir dönemdi. Fakat hiç olmasa ahlak vardı. Edep vardı, terbiye vardı. Kilise başta olmak üzere çok zalimlik de vardı. Fakat zulümden de kurtulamadılar ki. İnkılaplarla, reformlarla, bilmem nelerle vesairelerle. iyi kötü işe yarayan bir şeyleri vardı, onları da kaybettiler. Onları da kaybettiler. Dolayısıyla bir bataklıktan kurtulayım derken daha berbat bataklığa düştüler. Onlar için hadi diyelim ki çoğunluğun kararı bir çıkar yol olabilir. Biz Müslümanlar için hayır. Allah'ın hükmünün, Resulünün, şeriatının olduğu yerde biz ne çoğunluğa bakarız ne azınlığa. Bakıp da kendimizi hizaya sokacağımız hat ve nokta tektir. Allah'ın dini. Ve bunun dışında hiçbir şey bizi bağlamaz. Yok çoğunlukmuş, yok azınlıkmış, yok Efendime söyleyeyim şurada alınan bu kararmış. Bir karar ki İslam şeriatına aykırıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi cahiliyedir ve cahiliyenin bütün davaları Resulullah'ın ayakları altındadır. Bitti. Evet, o halde Cenab-ı Allah Resulüne o zaman için çoğunluğun bu kitaba iman etmemesi karşısında ne yapıyor? Yüce Resulünü aynı zamanda teselli ediyor. Ya Muhammed diyor, bu kitap sana Rabbinden gelmiştir ve hakkın ta kendisidir. Psikolojik olarak defalarca söylemiştik, hakka inanan bir insanın ve davasının hakkın kendisi olduğundan emin olan bir kimsenin en büyük zorluğu getirdiği hakkın, temsil ettiği hakkın kabul edilmemesidir. Bundan çok muzdarip olur. İşte Resulullah bunun için yine Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi, neredeyse diyor iman etmiyorlar diye bunların arkasından kendini helak edeceksin diyor. O kadar üzülüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. sebepten dolayı. Hem onların helak olmalarını arzu etmediği için onlar için üzülüyor. Hem de getirdiği hakkın her bakımdan hakikatin en mükemmel derecesini şeklini ifade etmekle birlikte yalanlanmasına, reddedilmesine tahammül edemiyordu. Ama Cenab-ı Allah hak ve hakikat ehlini Resulullah'ın hayatında şahsında kıyamete kadar ne yapıyor? Teselli ediyor. İman etmiyorlarsa kendileri bilir. Ederlerse seviniriz. Etmezlerse de üzülmeyiz. Biz ne zaman üzülürüz? Veya üzülmeliyiz. Vazifemizde hiçbir mazeretimiz yokken kusurlu olduğumuz zaman üzülmeliyiz. Ve ilk fırsatta o kusurumuzu telafi etmenin yollarını aramalı. Bu dine karşı bir kusurumuzun olmaması için bütün çabamızı ve gayretimizi ortaya koyduktan sonra varsın çoğunluk bizi dinlemez. Hatta bunun da ötesinde varsın çoğunluk Resulullah'a dedikleri gibi bize deli desin ne yazar. Ben onların demelerini mi ölçü alacağım? Cenab-ı Allah'ın Resulü'nün Hikmet ve irşatlarını, buyruklarını, hükümlerini mi ölçü alacağım? Ben dinime bağlı kaldıktan sonra, onun gereklerini yerine getirmek için, onun davetini, çağrısını, beşeriyete ulaştırmak için elimden geleni yapabildikten sonra veya bunun için uğraşı içerisinde olduktan sonra, uğraşı verdikten sonra gerisi Allah'a kalmış bir şeydir. Bundan dolayı müteessir olmamak gerekir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bu hep böyledir. Az önce bahsettiğimiz gibi Kur'ani ayetler ile kevni ayetler, kainattaki ayetler arka arkaya zikredilir. Bakın bu ayet-i kerime çeşitli bakımlardan mucize şimdi göreceğimiz mucize bir ayet-i kerimedir. ...görelim ondan sonra... ...belki bir iki şey söyleriz. Allah... ...llezi... ...rafa'as semavati... ...bigayri Allah... ...odur ki... ...gökleri... ...sizin görebileceğiniz... ...bir direk... ...olmaksızın yükseltti. Müfessirler buna iki şekilde... ...mana vermişlerdir. Allah gökleri sizin de gördüğünüz gibi direksiz olarak yükseltti. Bir bu mana gerçekten de gördüğümüz bir direk yok. İki, i̇ki, aslında direklidir. Fakat sizin görebileceğiniz türden direkli değildir. Siz onu direksiz görüyorsunuz. Bir diğer mana bu. Evet, direktlidir bizim bu direktleri göremiyoruz. Allahu alem eğer bu görüşü kabul edersek bunun yer gök cisimleri arasındaki daha doğrusu bütün gök cisimleri arasındaki bildiğimiz cazibe kanunu veya çekim kanununa göre efendim söyleyeyim her bir asli ee, gök cisminin bir çoğunun etrafında pek çok yörüngeler olması ondan sonra uydular olması ondan sonra bunların daha büyük sistemlerin içerisinde yer alması bu sistemlerin her birinin birbirleriyle büyük sistemlerin münasebeti olması onların daha büyük onların daha büyük ve neticede bütün kainatı kuşatan muazzam bir sistem. Bu ayeti kerime 14 asır öncesinin insanına hitap ettiği gibi günümüz insanına da aynı güçle, aynı kuvvetle, aynı mucizevi ifadelerle hitap ediyor <gülüyor> ve iki anlamda kendi sınırları ve yapısı içerisinde hakikati ifade ediyor. Cenab-ı Allah bunu söylüyor. Diyor ki Allah kim olacak sorusuna ifade edeyse veya yaratıcı kimdir? Gökleri bu vaziyette yaratan kimse odur. O da Allah'tır. Allah'tır. Hiçbir zaman Halik yani yaratıcı yaratılana benzemez. Çünkü yaratılan her şeyiyle eksik ve sınırlıdır özellikle de var olmak için ve varlığını sürdürmek için kendisini yaratana ihtiyacı vardır bir şeylere muhtaçtır ama yaratan nedir Sametdir Samet ne diyoruz İhlas suresinde Allahu Samet Allah Allah Es Samet olandır yani herkesin ve her şeyin ihtiyacını ihtiyaç duyduğu şekilde onun hilkatine uygun olarak karşılayan bununla birlikte hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan demektir. Her şey kendisine muhtaç ama kendisi hiçbir şey ve hiçbir kimseye muhtaç değil. İşte gökleri ve yeri bu şekilde yaratan Allah gördüğümüz veya görebileceğimiz direkler olmaksızın yaratandır. Oysa biz aha işte burada görüyoruz bakınız şu tavanı ayakta tutmak için duvarlar içerisinde gizlenen saklanan kaç tane kolon var ben bilmiyorum. Aha işte şu kadar da direk var iki tane de koca gördüğümüz direkler var. Bunun üzerine bu binayı başka türlü oturtamıyoruz. Cenab-ı Allah ise o sema. Sema nedir? Arapçada kelime olarak üstümüzdeki her şey demektir. Sema kelime olarak yukarıdaki şey demektir. O bakımdan Arapçada tavana da sema denilebilir. Sema'dur. Yukarımızdaki hiçbir şey, bütün gök cisimleri Yukarımızda ne varsa bütün kainat, bütün bu uzay boşluğu ve artık boşluk demek de caiz değil bilimsel olarak, söz konusu değil. Boşluk yok çünkü kainatta bir şekilde doluluk vardır her şey. Bu kainatta muazzam bir bağlantı var. Her şey birbirine sıkı sıkıya bağlı. Her şeyde muazzam hesap. Çok incelikli ölçüler var. Yani bu manada astronomiye dair en azından özel bazı konularla alakalı her birimizin bir parça bilgisi olsun ki göklerin yaratılmasının ne anlama geldiğini az buçuk idrak edelim. Az buçuk idrak edelim. Bunlar yani aslında ilim dediğimiz şey ilmin başı veyahut da Allah'ın hitabını bize hitabını olabildiği kadar en ilmi, en geniş, en muhteşem şekliyle anlamakla başlar. İlmin esası bu. Bizim için. Sonra Cenab-ı Allah ne yaptı? ثُمَّسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ Sonra arşın üzerine istiva etti. İstiva, Arapçada bir şeyin üstüne çıkıp kurulmak demektir. Ancak biz arşta taht demek. Taht demektir. Biz Cenab-ı Allah'ın arşın ne mahiyetini idrak edebiliriz ne de onun arşın üzerine nasıl istiva ettiğini bilebiliriz. Çünkü bunları bilebilmek için cenab Allah'ı bilmemiz lazım bu manada. Birimiz için filan kişi tahta çıktı denildiği zaman veya şuraya gitti buraya geldi denildiği zaman ne demek istediğimiz anlaşılır. Çünkü birbirimizi biliyoruz. İnsan türü için bu nasıl kullanılır den demektir biliyoruz. Ama Cenab-ı Allah'ı bilmediğimiz için onun arşının da istivasının da nasıl olduğunu bilmemize imkan yok. O halde diyeceğimiz şudur. Cenab-ı Allah arşının mahiyetini de kendisi en iyi bilendir. Nasıl istiva ettiğini yine kendisi en iyi bilendir bizim bu konuda bilgi sahibi olmamıza imkan yok. Sonradan müteahhir bazı ilim adamları, kelamcılar ne yapmışlardır? Arşı egemenliğin sembolü olarak kabul etmişlerdir. İstivayı da egemen olmak manasını almışlardır. Demişlerdir ki burada anlatılmak istenen cenabı Allah'ın göklere hakim olmaz, onları yönetmesi, idare etmesi onun hükmü dışında, yerde ve gökte hiçbir şeyin cereyan etmemesi demektir. Ayet-i Kerime'nin devamı da bu yoruma sanki kuvvet kazandırır gibidir. Diyor ki, Ve o gökleri, pardon, güneşi ve ayı da müsahhar kıldı. İki manası var da Kendi emrine mahkum etti. Kendi emrine tabi kıldı. Onlar onun emri dışında hareket edemezler. Diğer bütün varlıklar gibi. Bir de insanların faydasına onları musakhar kıldı. İnsanlara faydalı olmaları için onları yarattı. Manası. Ama bu yine Cenab-ı Allah'ın kainat üzerindeki hakimiyetinin ayrı bir göstergesidir veya ayrı bir çeşidir ayrı bir şeklidir. Kullun yecri li ecelim musemme Hepsi belli bir vadeye kadar belli bir ecele kadar akıp gider. Bakın bu Kur'an nazil olduğu zaman kainat ile ilgili nazariyeler Yerin sabit olduğunu Baklamyus coğrafyası ve teorisi Bunu gerektiriyordu Yerin sabit olduğunu Hareket etmediğini Güneşin dünya etrafında Döndüğünü Söylüyordu Kur'an-ı Kerim Böyle demiyor Hepsi Güneş ve ay Dolayısıyla onlara bağlı Diğer bütün uydular ki dünya da güneşin gezegenidir. Kendileri için tayin edilmiş bir yere kadar veya bir vadeye kadar ne yaparlar? Koşup gidiyorlar. Akıp gidiyorlar. Cereyan ediyorlar. Yerlerinde durmuyorlar. Su üzerinde yürüyen gemiye cerayi ecri denilir. Yürüyen, hızlıca giden bir kimse için de bu fiil kullanılır. Yani bir hareketin adıdır. Yecri fiili. Akıp gidiyorlar. Yürüyüp gidiyorlar ne derseniz diyebilirsiniz. Onların da yürümesi kendilerine göredir. Her bir gezegenin kendi etrafındaki dönüşünü tamamlama süresi ile Güneşin etrafındaki dönüşünü tamamlama süresi kendisine görenir. Değişiyor. Güneşin dokuz tane yedi tane, dokuz tane gezegeni var. Her birisi apayrıdır. Ha, on mu oldu? Yani acizane daha önce yine Yusuf suresinin başında söylemiştim ben. Yani öyle düşünüyorum. Gezegenlerin on iki olması gerekir diye düşünüyordum hep. Ee, şeyden dolayı e, kevkeb diyor çünkü. İni rastı, 10.10 kim adı Kendisi de bir kim olursa olursa, 12. Kim kim ise sabit olmayan yıldız değil yıldız bağlasıdır Yani hareket eden gezegen yani gezegen hakkında kullanılır. Bu nesiyle bulunabilir, bulun mümkündür, önü açık yani. Allahu u Alem belki 12'den fazla da olabilir. Sınır yok ama. Ayet-i Kerimelerden anladığımız kadarıyla diyebiliriz mi bilmiyorum. Ben acizane böyle anlıyorum. Güneşin en az 12 tane gezegenin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ayet-i kerimeden geçen gördüğümüz Yusuf suresinden bitirdiğimiz Yusuf suresinden hareketle. Evet, işte hepsi belirlenen, adı konulmuş bir yere ve bir zamana kadar akıb durmaktadırlar diyor. Akıb duracaklardır. Yedebirul am ya İşte batıda tanrıya inananların tanrı inancı ile bizim akidemiz arasındaki en önemli farklardan birisi buradadır. Newtonist Allah işte şudur daha önce yine söylemiştik. Kainat çok büyük bir saate benzer diyor. Tanrı bu saati kurdu ve bıraktı artık işliyor. Kendi kendisine tık tık işliyor. Saate benzetmek doğru. Ama yarattı ve bıraktı doğru değil. Kulle <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> yevmin huve fişen diyor Cenab-ı Allah. Her an yav, gün demek ise de aslında gün zaman merhalesi demektir. <Sessizlik> an be an o bir iştedir. Burada da yüdebbirul emr diyor. İşleri el emr burada istigrak içindir eliflam. Yani iş türünden her bir şeyi çekip çevirir. Tedbir hikmetle idare etmek ve yönetmek demektir. Hikmete uygun idare etmek ve yönetmek demektir. Eskiden... Medreselerin en azından bir kısmında öğretilen ilimlerden birisi de ilmu tedbiril menzildi. Günümüzde aile ekonomisi diyorlar buna. Ev idare etme ilmi. İslam bunu da ilimleştirmiştir İslam alimler. Evi idare etmenin de bir ilmi vardır. Onun için şu anda biz bu ilmi bilmediğimiz için bizde idaresizlik ve geçimsizlik esastır maalesef. Herkes artık veri alsın ediyor. Geçen birisi anlattı. Hakimin birisi bir belediye başkanına demiş ki senin kıydınlığın nikahları altı ay sonra ben boşuyorum diyor. <gülüyor> ya. Niye? Çok sebepleri var. Çok sebepleri var. Sebeplerinden bir tanesi de efendime söyleyeyim hani diyorlar ya mantık evliliği, aşk evliliği her ikisi de halt etmiş günümüzde. Ne mantıkları mantık ne aşkları aşk çünkü. Hiçbir şeyi yani ölçüyü kaybetmişler. Şirazeleri kopmuş zavallılar. Evlenmeden önce erkek kızı, evleneceği kızı, kız da evleneceği erkeği tanıdığını zannediyor. Her ikisinin de bu dönem boyunca evleninceye kadar münafıklık ettiğini bilmiyor. Kendisi münafıklık ediyor, bunu hiç düşünmüyor. Ulan karşımdaki de münafıklık ediyor aslında diyemiyor. O kadar akılsızdırlar. Hepsi maskelidirler. Onun için sabah kıyılan nikah ilk de boşanıyor. Ondan dolayı devam etmiyorlar. Ondan dolayı hakiki ve samimi yüzleriyle birbirlerini göremiyorlar ki. Nikahdaki keramet vardır halk arasında diyor ya. Bunu keşfedemiyor ki zavallılar. Çünkü bunların nikahları akit oldu. Nikahın bereketi nikah İslam'da mukaddestir. İbadettir. Ciddiye alınması gerekir. Çünkü... Cenab-ı Allah bize diyor, unutmayın ki o kadınlar Allah'ın izniyle ve adıyla size helal olmuştur. Bu şuurla birbirlerine helal olduklarını düşünen çiftler nerede? Bunlar ne zaman? Bunlar boşanmazlar mı? boşanabilirler. Fakat sabahleyin nikahları kıyılıp, ikindi vakti nikahları bozulanlar değildir bu. Ama ekmeğimizin bereketi de gitti. Evliliğimizin bereketi de gitti. Çünkü bereket Allah'ın dinini yaşamakla elde edilir. Bolluk olabilir fakat bereket yoksa hiç kıymeti yok. Günümüzdeki gibi. Bolluk var bereket yok. O bereket Allah'ın adıyla gelir. Allah bu bir sırdır. Bunu kimse idrak edemez. Allah Allah. Öğretmenliğe başladığım yıllarda birisi bana sormuştu. Hocam dedi benim de bir çocuğum var, senin de bir çocuğun var. Yeni baş, şey etmiş Ben de aynı maaşı alıyorum, sen de aynı maaşı. Hatta biz iki maaş alıyoruz, sen tek maaş. Senin cebinde her zaman para var, bizim cebimizde ay aynı, aynı ortasında bitiyor dedi. Söyledim ona. Dedim aramızda fark buldum. Ben Müslüman gibi para kazanıyorum. Müslüman gibi harcıyorum. Helalde bereket var. E flört, flört üzerine bina edilen yani haram üzerine bina edilen bir evlilikten ne hayır gelecek? Ne hayır gelecek? İster onunla evlensin ister başkasıyla evlensin. Evvela bu işten tevbel edip ıslahı nefs etmeleri lazım. Hiç olmazsa bir şekilde nikahlandıkları vakit. Ya Rabbi biz şimdiye kadar şöyle şöyle kusurlar ettik, bizi affet. Bundan sonra da hayatımızı bari Müslümanca yaşamayı nasip et demeleri lazım. Bu işte karar vermeleri lazım. Neyse, yani Cenab-ı Allah'tan Allah'ın kainatı tamamıyla her şeyiyle tedbir edip İdare ettiğinden bahsediyor ayet-i kerime. Bir yaprak bile onun takdiri olmadan, iradesi olmadan düşmez. Bir tohum onun iradesi olmadan yeşermez. Denizin dibinde, yerin ortasında, dibinde, göklerin en uçsuz bucaksız yerinde meydana gelen her bir hareket, her bir oluşum, her bir varlık Hatırımıza gelen ve gelmeyen, bildiğimiz ve bilmediğimiz her bir olay, her bir vaka, her bir gelişme, her bir zaman dilimi mutlaka Allah'ın tedbir ve idaresiyle, yani hikmetli yönetmesiyle ne yapıyor? Cereyan ediyor. Yufassilul ayet Ve ayetleri de size geniş geniş açık Kapalı bir şey yok. Anlaşılmayan bir şey yok. El verir ki insan bu kitaba kendisini versin. Gönlünü bu kitaba açsın, ruhunu bu kitaba açsın, aklını bu kitaba açsın. Bu kitap onun için bitip tükenmek bilmez her bakımdan bir hazine kaynağıdır. Anlasanız da anlamasınız da. En sıkıntılı halinizde bu kitabın herhangi 2-3 ayetini 5-10 ayetini okuyun. Cenab-ı Allah efkarınızın, derdinizin, sıkıntınızın büyük bir kısmını hafifletecektir Allah'ın izniyle. Öyle bir kitaptır. Çünkü bu kitap kalplerde olana şifadır kısacası. Şifa. Rahmettir. Çünkü ayetleri mufassaldır. Etraflıca açıklanmıştır. لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ Niçin bu tafsilat? Olur ki bu tafsilatın neticesinde Rabbinize kavuşacağınıza iman edersiniz. Kesinlikle inanırsınız. Evet. Burada bir fasıla verelim. Belki bununla alakalı, ayetin son bölümüyle alakalı kısa biraz daha açıklamada bulunuruz.